Whoa! Yeah. Çıkkastı. Kainat. Bugün 19 Kasım Perşembe. Yıl 2015, ay 11, gün 323. Kasım 12. 1437 Hicri Sefer 7, 1431 Rumi Kasım 6. Günün tarihi. 66 yıl önce bugün 19 Kasım 1949'da İstanbul Radyosu Harbiye'deki modern binasında faaliyete başladı. 166 yıl önce bugün ise yani 19 Kasım 1849'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lincoln Gettysburg tarihi konuşmasını yaptı. Büyük, Büyük Saatle ve Marif Takvimi, ve marif takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açık .com. ve Açık Gazete başladı. Merhaba Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız kompanyi Jolimom. Neşeli kadın, neşeli çocuk kumpanyasından Lim Defam. Kadınlara metiye ya da ilahi. Adını taşıyordu öyle çevirebiliriz. Neden çaldığımızı kadınlara ilahiyi de şimdi bize Eduardo Galeano aynalardan anlatacak. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Kadın olmak yasak. 1804'te Napolyon Bonaparte kendini imparator ilan etti ve Napolyon yasası diye anılan ve bugün bütün dünyada hala bir hukuki model olarak görülen bir medeni kanun hazırlattı. İktidardaki Burjuvazi'nin bu şaheseri hukuka çifte standardı getirdi ve mülkiyet hakkını diğer bütün yasaların en üstüne yerleştirdi. Çocuklar, suçlular ve kıt akıllılar gibi kadınlar da birçok haktan mahrumdu. Onlar kocalarına itaat etmekle yükümlüydü. Koca nereye giderse gitse onun peşinden gitmek zorundaydılar ve nefes almak hariç Yapacakları her şey için onun iznini almaları gerekiyordu. Fransız devriminin basit bir formaliteye indirgediği boşanma, Napolyon tarafından çok ağır kusur işleme şartına bağlandı. Koca, karısının zina yapması halinde ondan boşanabiliyordu ancak, kadının boşanabilmesi ise ancak kocanın metresini aile yatağına atması durumunda mümkün olabiliyordu. Zani yani zinacı koca en kötü ihtimalle bir para cezası ödüyordu. Zinacı kadınsa her halükarda cezaevini boyluyordu. Yasa, o fiili işlerken suçüstü yakalanan sadakatsiz kadını öldürme iznini vermiyordu ama ihanete uğrayan koca bu infazı gerçekleştirirse, her zaman erkek olan yargıçlar ıslık çalarak başka tarafa doğru bakıyordu. Bu uygulamalar, bu gelenek Fransa'da bir buçuk asırdan fazla sürdü. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugün Kısa bir Kazalar tarihine bakalım 1984'te bugün San Juanico faciası Ceryan etmiş Pemex petrol depolama istasyonunda San Juan, x Tepekte, Meksika'da, Meksiko City'de büyük bir yangına ve 500 kişinin yaklaşık kavrularak ölmesine yol açmış. 1984. 31 yıl önce. 2002'de bugünse Yunan petrol tankeri Prestige adındaki ikiye bölünmüş ve Galicia'da, İspanya açıklarında 20 milyon galon 76 bin metreküp petrol dökülmesine yol açmış İspanya ve Portekiz tarihinin en büyük çevre kazası. Bu da 2002'de, 12-13 yıl önce. 13 yıl önce bugün. 2010'da da bundan 5 sene önce sadece Pike River Mine'da, Yeni Zelanda'da Pike River madeninde 29 kişinin ölümüne yol açan büyük bir maden kazası, dört patlama olmuş, infilak ve 1914'ten bu yana görülmüş en büyük facia gerçekleşmiş. Bu da Yeni Zelanda'da. Dünyanın dört bir tarafında giderek yaklaşan tarihlerde giderek miktarı ve yoğunluğu da artan kazalar var dikkat çekici. Evet, içinde bulunduğumuz günlerde de aynı şekilde bu kazaların ee, halen sürdüğünü söyleyebiliriz. En son Brezilya'dan gelen bir haber var ama emin olamadım. Bir size sorayım. Brezilya'nın güneybatısında bulunan Minas Gerais e, kentinde maden atıklarını tutan barajda bir patlama meydana gelmiş. Evet. Bizim geçen hafta söylediğimiz haber mi yoksa yeni evet, bir haber evet, mi? Yok, atık barajı işte o. Evet, ama yani Zaman Cenneme Gazetesi... dönüştürdü ortalı. Zaman Gazetesi ve diğer gazeteler bunu açık gazeteden bir hafta sonra duyuruyorlar. Sebebi belirlenemeyen yani bir patlamada on bir kişi yaşamını itledi ve on iki kişinin kayıp olduğu bilgisini veriyorlar aynı şekilde. Ama bir hafta gecikmeyle. Belki de bir daha yeni, yeni bir, bir şey de olabilir. Olabilir. Bakmamız lazım. Onu çek etmemiz lazım. Ama öbürü de Minas Gerais'teydi. Yanlış hatırlamıştım. İşte ben de oradan. Ama devamıdır da. Belki. Olabilir. Ee, i̇ki e, baraj daha tehlike altındaymış. Brezilyalı maden e, mühendislerinden, <gülüyor> operatörlerinden Samarkov isimli bir kişi Wall Street Journal'da konuşmuş ve iki iki risk taşıyan baraj daha varmış bölgede ne yapılacağı bilinmiyor. Evet ortalık kızıla kesmişti çamurdan bu Macaristan'da ve Romanya'da görülen kaza cinsinden atık havuzlarında ya da barajlarında patlama olduğu zaman ya da taşma filan çatlama. Etrafa yeraltı sularına ve bütün toprağa yayılıyor. O yüzden de Brezilya'da üstelik de yerli bir kabilenin insanla teması olmayan bir kabilenin hmm. de ilk teması ve son teması haline gelecekti. Çünkü yok başka yere göndermek zorundalar bütün binlerce on binlerce belki de yıldır yaşadıkları yerden bu ...tabiatın, doğanın bir parçası olan insanları... ...göndermek zorundaydılar. Ne oldu bilmiyorum, bakarız ona da. Evet, bugünkü haberlere dünyadan ve Türkiye'den bakacak olursak... ...bir dünyada büyük bir şey var. Korku, kol geziyor dört bir tarafta. Şüpheli insanlar, çantalar ihbarlar, bina boşaltmalar, uçak boşaltmalar, iptaller plan geçiyor. Ama bir yandan da terör saldırıları, patlamalar, çatlamalar da devam ediyor. Şimdi onların bir kısa şeyini yapalım. Bir kere Fransa'da en az yedi kişi gözaltına alındı ve iki kişi de... ...öldü... ...bir sendünde... ...Paris'in bir banyosunda... ...bir apartmana yapılan... ...polis baskını sırasında... ...Belçikalı birini arıyorlardı... ...Paris saldırılarını... ...faili olarak... ...başfaili olarak aradıkları... ...Abdülhamit Abbaud... ...diye ama önce Suriye'de... ...denmişti... ...sonradan polis dün sabah... ...erken yani... Sabahın köründe bir e, flash haber olarak verme fırsatı da bulduk biz bunu. Sen dönüde bir apartmanda baskın bir kadın kendisini bir patlayıcı yeleği infilak ettirerek ölmüştü. İkinci bir sanıkta e, bu sefer de galiba bir e, polisten ...yapılan bir ateş sonucu... ...öldürülmüş. Bir de el bombasından... ...bahsediliyor. Ee, Abavud'un... ...apartmanda olup olmadığı... ...konusunda bir sonuç çıktı mı? Yakalandı mı? Ben anlayamadım. Evet. Orası biraz karışık. Yani şey de yapıyor... ...basın toplantısı da yapmış... ...savcı. Bazı bilgiler vermiş ama... ...pek değil. Bu arada... ...Belçika'da da yetkililer iki kişiyi tutuklamışlar, gözaltına almışlar Salah Abdeslam diye birisini arıyorlar, Abdüsselam ya da nasıl okunacağını tam bilemiyoruz ona yardımcı Paris saldırılarının ikinci şüphelilerinden birisi ve kaçak durumda ona yardım etme suçundan iki kişi gözaltına almışlar yani Brüksel'den Brüksel'e onu otomobille getiren adam olarak aranıyor e Abdüsselam. Selam Abdüsselam. Saldırgan Abdüsselam'ın ailesi de teslim oldu demişler. Bu arada da bütün çeşitli Avrupa ülkelerinde hatta yalnız Avrupa ülkelerinde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde de bir korku, panik ve şey havası esiyor. Hanover'de, Almanya'da bir futbol maçı iptal edildi. Ee, mesela 7 saat süren bir operasyondur bu şeyde Paris'teki ee, ölen 20 129 kişinin kimliklerinin de e, tespit edildiği de belirten belirtilmiş. 2 Air France uçağının rota değiştirdiğini de söylemiştik. Uçaklardan biri Kanada'nın Halifax diye ise Amerika'nın Salt Lake City kentine inmiş oldu. Paris e, Amerika'dan Paris'e giden Fransız hava yolları, Air France sahit iki yolcu uçağının rotaları değiştirilmiş. Ama herhangi bir şüpheli paket, yani ihbarlar var. Ama bir şey tespit edilebilmiş değildi. Şimdi her tarafta göçmen ve bu yasa dışı olduğu söylenen pasaportlarla ülkelere girmeye çalışan göçmenlerin yakalanmasına çalışılıyor. En son ilginç bir haber Honduras'ta yakalanmış. Beş Suriyeli. Amerika Birleşik Devletlerine doğru gitmeye çalışıyorlarmış. Ceplerinden de, daha doğrusu üstlerinden de e, Yunan pasaportu çıkmış, çalınmış ama. Öyle diyor benim içerisinde. Çalınmış Yunan pasaportu. Çalınmış Yunan pasaportu evet. Kopenhag hava terminalinde de e, tahliye olmuş, üç numaralı terminal e, kısa bir süre için. Çünkü bir e, ihbar varmış. E, Biz çanta. ...ihbarı varmış, bir şey çıkmamış. Daha da önce böyle bir olay yaşanmıştı... ...Kopenhag'da. Genç bir liseyinin teki elindeki cep telefonuyla... ...beraber kayıt yapmak için bombayı ihbarı yapmış... ardından da çıkan paniği çekmek için. Ona da bir ceza vermişlerdi. Yaklaşık bir aylık bir ceza olsa gerek. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu gibi ihbarlar ve bu gibi... şey e ...fake bomba... ...durumları sıklaşmaya da... ...başladı. Evet, bu tabii... E Şöyle de bir spekülasyon yapabiliriz, düşünebiliriz. Bunlar da EŞİD'in elde etmek istediği sonuçlardan bir diğeri olabilir. İslam Sürekli denedim. bir tedirginlik. Evet. Terör böyle bir amacı da her zaman içinde barındırıyor. Öncelikli bir amaç olarak Harvard Üniversitesi'nde bir bomba ihbarı var. Cambridge ve Boston kentlerinde yerleşkeleri bulunan Harvard Üniversitesi'nde paniğe yol açmış ama herhangi bir patlayıcı madde rastlanmamış. Dört ayrı yerleşke boşaltılmış yalnız. Ciddi bir şey yani. Harvard ünlü Harvard'ın ünlü Harvard Bahçesi diye bilinen yere girişler durdurulmuş. Binalar ve bahçede bomba araması yapılmış. Harvard Meydanı e, polis, itfaiye ve ilk yardım araçlarıyla dolmuş. Herhangi bir patlayıcı madde rastlanmamış. Bu arada da eee adını İslam Devleti olarak değiştiren Irak Şam İslam Devleti IŞİD yani İDE diyeceğiz herhalde artık Mısır'da düşürdükleri Rus yolcu uçağı içinde patlatılan bomba olduğunu belirttikleri düzeneğin eylem öncesinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Dağbık dergisinde. Bir şeyden bahsediliyor. Bir Iç, içecek tenekesinde. meşrubat kutusunda. Kutusu, meşrubat evet. kutusunda evet. Schweppes markaymış marka da. Belirtebiliriz. Meşrubat kutusu ve uzaktan kumanda düzeneği gibi gözüken elektronik bir cihaz görünüyor. Işidin resmi yayını sayılan Dabık'ta Dabik diye yazılıyor İngilizce de. İngilizce çıkıyor zaten. Uçakta hayatını kaybeden bazı Rus vatandaşların pasaportları da var acayip bir durum yani ee, ve bu pasaportların bölgedeki militanlar tarafından ele geçirdiğini söylüyorlarmış bu da BBC Türkçeden bir haber dabık dergisinin bir başka bölümünde de biri Norveçli diğeri de iki e Çinli iki esirin öldürüldüğü de belirtiliyor infaz edildiler yazısı üzerinde bedenlerin üzerinde fotoğrafları yayınlamışlar böyle işte Norveç Başbakanı Erna Solberg de Ocak ayından bu yana bir Norveç vatandaşının Ishidin elinde esir olarak tutulduğunu söylemiş ve fidye taleplerini geri çevireceklerini vurgulamışlar. Fidye de önemli bir gelir kaynağı Ishidin isimleri de Olajuan Grimsak e, Ofstad, e, bu İskandinavyalı rehininin, Norveçli rehininin, Çinli rehininin ise ismi. Fan Cinkur diye geçiyor evet onlar öldürülmüş bu arada Atatürk Havalimanı'nda gözaltı haberleri var Doğu Çevre'den bir haber 8 faslı Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış mülteci kisvesi altında Almanya'ya seyahat etmek istedikleri bildirilmiş yanlış güzergahı izledikleri için muhtemelen gözaltına alınmışlar genellikle faslılar Türkiye üzerinden geçmiyorlar Avrupa'ya Libya üzerinden İtalya üzeri, İtalya'ya geçip Oradan Almanya'ya ulaşmaya çalışıyorlar Kafa karışıklığı olmuş galiba Onlarda da o yüzden böyle bir yakalanma Durumu da söz konusu olmuş olabilir Bir diğer tarafıyla elbette ki terörist Şüphesiyle de yaklaşmak lazım bu insanlara da. Herkes potansiyel bir terörist Şüphelisi değil mi? Ardından ne olmuş? Gözaltına alınmışlar Evet ee, gözaltına Bir de çok tehlikeli bir Haritaya varmış yanlarında gördünüz mü yanlarındaki Haritayı? Görmedim Ha, senin gösterdiğin mi Evet. E, Fas vatandaşları Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyor, ancak Schengen bölgesine girebilmek için vize almaları gerekiyor. Yani İstanbul'dan İzmir'e, oradan Yunanistan'a ve Almanya'ya uzanan bir rota resmediliyormuş. Evet, orada. Evet. Çizimler filan da var. Hava yoluyla geçmek zor. ...Schengen alması kolay bir şey değil, özellikle bu aralar. Evet. Bu arada bu 129 kişinin öldüğü Paris katliamını gerçekleştiren Abd, e, Abdülselam kardeşlerin saldırıdan aylar önce Belçikalı yetkililer tarafından sorgulandıkları ve tehdit barındırmadıkları için serbest bırakıldıkları ortaya çıkmış. Dün bahsetmiştik Cengiz Haklarla konuşurken bir iddia olarak saldırıda kendini patlatan İbrahim Abdülselam'ın yıl başında Türkiye'de yakalanarak Suriye sınırına civarına gideceği Suriye'ye gideceği söylenerek Belçika'daki istihbarat servisine teslim edildiği bu sefer de Amerikan Politico dergisinde yapılan röportaj tarafından da onaylanmış oldu. Doğru Vatan van, Gazetesi'nin doğru haberi. Yani. Evet, Vatan Gazetesi'nin haberiydi bu. Bu sefer Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van der eee Politico dergisine konuşmuş. Radikalleştiklerini, Suriye'ye gidebileceklerini biliyorduk fakat tehlike unsuru, tehdit unsuru gö göstermediler. Fransa'ya uyarıda bulunsak bile onları saldırı öncesi durdurabileceğimizden şüpheliyim demiş. Evet. Şey, e, peki devam edelim şimdi. Şöyle durum. Bir kere e, Rusya'nın Suriye'de on yeri bombaladığı açıklanması var. Bunda şaşıracak ne var diyeceksin. On yer. 10 yer ama onu da 10 ayrı tıbbi tesis. Evet yani bir yandan Fransa, bir yandan Rusya, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri bombalıyor. Taze bombalamalar yapıyorlar. 10 yeni, yeni 10 yer mi? 10 ayrı tıbbi Hı. tesisi bombalamış. Toplamdaki rakamı söyleyeyim mi ben size? Evet. Bu işin Uçağı düşürdüğü haberi Rusya tarafından da onaylandıktan sonra tam 206 e, ışıklı olduğu söylenen hedefi vurmuşlar. Bunlar şey e, hedef olarak söyleniyor. E, ve 127 sorti yapmışlar. Evet. 200 yani... yeri bombalamışlar. Ve... Ne zaman bu belli oldu? 2 gün içeride. Dün değil belki gün belli oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bu uçağın işi tarafından düşürüldü. Daha doğrusu Rusya tarafından kabul edildi. Bu kabulün ardından da 200 yeri bombalamışlar. Bu 200 yerde 10 kişi ölse, yani sonuçta akıllı mühimmat kullanıyor bunlar o kadar az kişi öldürecek de değiller, değil mi? Koskocaman Rusya. 200 kişiden 10 kişi ölse ne olacak? 2000 kişi mi öldü sonuçta? Ve hiçbir hesabı, hiçbir yerde yok. Zaten ne çok e, O da minimum rakamdı. Ve orada yani 500 binden fazla sivilin gündelik yaşamını korumaya çalıştığı gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ki Rusya'da dünyanın en böyle gelişmiş silah teknolojilerini kullandığına dair, uçak ve havacılık teknolojilerini kullandığına dair de yeni bir video yayınladı. O da profesyonel bir prodüksiyon. IŞİD'de başlayan bir şey bu da. Şimdi artık ordular da yaptıkları saldırıları gayet böyle profesyonel çekilmiş bir halde. Basına servis ediyor. Evet ama asla öldürdüklerinin sayısı ve görüntüsü konusunda hiçbir şey vermiyor. Yok ki aşağıda bir bilgisi. Sadece onlar böyle Putin'in dediği gibi yukarıdan baktıkları zaman petrol kamyonlarının kortejlerini görüyorlar. Başka bir şey görebilmek pek mümkün olmuyor bu aralar. Evet öte yandan da tabii bütün medyada sansasyonel haberlerden geçilmiyor. Korku, panik bilmem ne ve dehşetengiz bir şey halindeyiz. Tipik bir 11 Eylül saldırısı sonrası özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen şey şimdi tamamen burada da aynı şekilde geçerli. Şimdi şeye devam edelim biz. Yani inanılmaz haberlerle beraber devam ediyoruz. Tüm mesela Tüm mültecileri başlarından vuralım diyen bir politikacıdan İspanya Halk Partisi'nden e, bahsediliyor. Artık aleni bir şekilde dele getirilmeye başlandı bu İç, içeride barındırılan faşist ve e, ırkçı duygular seçilmişler tarafından. Bundan önce Danimarka'daki bir milletvekili söylemişti. Çoluk çocuk herkesi bombalayalım demişti. Irak'ta IŞİD'in eline bulduğu evet. yerlerden, e, yerler hakkında konuşuyordu. Şimdi de bu İspanyalı... E, i̇stifa, ...belediye meclisi üyesi miydi? E, bakayım... E, ...ilçe meclisi üyesi... ...Martin Noriega Campillo... ...Facebook sayfasında... ...tüm mültecileri kafalarından vurup... ...öldürelim demiş... ...ve istifa etmiş... Nasıl hmm. tepkiler gelmiş... ...hala onları içeri <gülüyor> almamız ve... ...onlara saygı göstermemiz gerekiyor... ...hepsi birbirinin aynı... ...veya er veya geç çark ediyorlar demiş... ...tabi e, bu e, aslında... Çok ilginç mesela, şeye geçelim. Hemen buradan da Çağıl Kasaboğlu sen Donye gitmiş, BBC Türkçe'den ve son derece ilginç bir hmm. röportaj yapmış. Bir sürü insanla görüşmüş. Bambaşka bir yer. Paris Banliyosu, sen Donye halk soruyor, ya Suriye diyor mesela. Çok ilginç bir şey. Yani Paris'in merkezinde bir dayanışma ruhu hissedirken bu Banliyolar. Parizyenlere biraz daha mesafeli öyle ki evet ama Suriyeliler de ölüyor dayanışmayı biraz abartmıyorlar mı diye Paris'in dışından bakıyorlar saldırılara demiş ve bu saldırı hedeflerinden Stade de France çok yakın Kuzey Banyosu de yapılıyor Banyolileri anlamak için gittim Sendönü demiş farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı çok kültürlü çok dinli bir yer Afrika'dan Cezayir'den Hindistan'dan Çin'den Türkiye'den ve daha birçok farklı ülkeden gelenler var çok sayıda göçmen de var. Saint-Papier diyorlar onlara. Kağıtsızlar, belgesizler. Yani suç oranı yüksekmiş falan. Burası Paris'in en tehlikeli yeridir diyorlar. Olaysız gün geçmez demişler. Daha hemen gördüm ben de küçük çaplı bir polis müdahalesi diyor. Afrika'dan göç edenlerin tezgahları falan. Fakat şunu Suriye'de günde 160 kişi ölüyor demiş mesela birisi da çok farklı bir yönü işin Selin diye bir kadınla konuşmuş mesela Selin İnlerken ve Lemka Kav iki kişi 17 yaşındaki kadın dediğim ya yani ellerinde pamuk şekerleri olan derse yetişmeye çalışan iki kız öğrenci banyo gençleri üçüncü dünya savaş çıkacak bence ama Fransa'da arandı hani demiş mesela böyle bir şey var Suriye'de günde 160 kişi olduğunu söylüyorlar. Filan böyle bir manzara da var dünya yani hakikaten e, Cezayir faktöründen de bahsediliyor tabii. Fransa Arandise hani ne demek? Yani şu ana kadar yapılmış olan iç iç savaştaki çatışmaları en dahil olmayan ülkelerden bir tanesinin de aynı şekilde Fransa olduğu söyleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bombalıyordu çeşitli yerlerdeki hedefleri şeyde. Hatta Türkiye'den şekilde bombalıyordu. Suriye içerisindeki ama daha önce bu bombalamamıştı Fransa ve Fransa Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden daha ziyade Esad gitsin diyen tek ülkeydi belki de Avrupa Birliği içerisindeki ama sonra Eylül'den itibaren ağır bombardımanı başladı geçtiğimiz Avrupa. geçtiğimiz, geçtiğimiz al, geçen ay geçen ay başladı yani Kasım evet işte bir buçuk ay önce. Evet böyle. ardından da işte bu spekülasyonlar gelmeye başladı. Yani insanda soruyor Fransa ne yaptı bu noktada. Yani Suriyeli muhaliflerin dediklerinden çok da uzak olmayan bir tavır göstermişti halbuki Esat konusunda Fransa. Ama şimdi Fransa'da kaşındı demek bence biraz haksızlık etmek gibi bir şey oluyor Fransa. Ya. Belki de tabi. Ama bu bir genel birikmiş tepki. Yalnız tabii burada hemen şey lazım. Yani kaşıma yapsak kaşıma sıralaması yapmak lazım. Kim ne, ne kadar fazla kaşındı? Ama 1961 de e, bazı insanlar biliyor. Mesela iki e, e, yani şey farklı ama sen nehri kızıl akardı diye romanları da yazılan bir olay var. Biliyor musun onu? Sen nehri kızıl akardı? Evet. La sen était rouge diye bir roman hı hı. bir kadının yazdığı e, Cezayirli barışçı gösteri yapan e, insanları po, o Nazi şefi Nazilerden kalma polis şefi Maurice Papon'un emriyle e, vurarak, döverek Sen Nehri'ne atıyorlar. Bir e, polisin yorumuna göre 40 e, başka yorumlara göre ise 200 kişi senin dibini boyluyor. Öldürdüler onları ve hiç kimse konuşmuyor bunu mesela. Fransa'da bu bilinen bir şey değil. Ders kitaplarında da okutulmuyor. Yani böyle şeyler de var anlatabiliyor muyum? Yani ders kitaplarında okutulacak şeylerden değil gerçekten. Dünyanın hiçbirinde bu şekilde ders kitabında öğretilen şeyler var mı? Bu tip katliamların ders kitaplarına girdiğini gördünüz mü? E, sonradan e, 40 sene sonra e, şeyi yapıldı. Bir tabela kondu burada birçok cezayirli öldü diye yani polis itiraz eden polis şefleri de e, tehdit altında kalmışlar yani oradaki polis memurları da muazzam bir e, yani Fransa'daki bir katliam da var romanları da var tarihte de yazıyor bu ama okutulmuyor pek neyse sonuçta şunu söylemek istiyorum ki durum e, oldukça e, vahim bir dünya savaşı havası da var Öte yandan da Nijerya'da e, muazzam Boko Haram bir saldırıda e, bulundu. 32 kişi öldü ve pazar yerine vurulmuş Yola şehrinde Kuzeydoğu'da ölümcül saldırılar. Başkan, e, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari e, bölgeye gelip Boko Haram artık yeni gün eşiğinde bitmek üzere demiş demesinden hemen sonra oldu. Bu arada Suudi Arabistan'daki e, şeylerin idam edilen kişilerin e, sayısı 150 yaşmış durumda. Hmm. Gün kaç 320. günde miyiz Takvime bakalım? Gün 323. Hadi 320. günde alınmış olsa bu hesap. Her iki günde bir kişiyi kafasını keserek idam ediyorlar. Ee, Suudi Arabistan'da. Boko Haram'ın aynı zamanda eğer tekrardan geri döncek olsak Nijerya'ya işitten daha tehlikeli, daha fazla insan öldürdü ve daha ölümcül bir terör örgütü olduğu e, rekorlara girmiş, yani rekor kayıtları girmiş bu vesileyle son saldırı sayesinde. Evet, bitti, yenildi denirken böyle de bir durum var. Niye kimse operasyon düzenlemiyor Boko Haram'a peki? Daha fazla insan öldürüyorlar İşit'te. Ve hiçbir şey de yapılmıyor. Evet. Çok ilginç bir, önemli bir soru yani. Niye mesela onun için yas tutulmuyor? Orada öldürülen insanlar için. 2014'ten bu yana e, 6.644 kişinin ölümünden sorumluymuş. Nijerya kökenli. Nijerya'dan çıkma bu radikal İslamcı terör örgütü. İŞİD, IŞİD için verilen rakam ise aynı tarihler içerisinde. 6.073 olarak nitelendiriliyor. Evet, çok önemli bir nokta bu da. Ee, şeyde de e, yani Suudi Arabistan'a dönecek olursak iki günde bir kişinin kahvesini keserek idam ettikleri ve çağırmaya gerek idam ettikleri bu ülkede, ülkenin sürekli savaş uç, suçları işlediği bir yer aslında Yemen'de. Bu açıkça yani sınır tanımayan doktorların e, raporunda söyleniyor. Uluslararası Af Örgütü de pardon sınır tanımayan doktorlar değil Uluslararası Af Örgütü Amnesty International açıkça savaş suçları işlendiğini söylemişti orada da Yemen'de duruma bakıyoruz muazzam bir haber vardı Deutsche Welle'de 500 bin çocuğun beslenemediği haberi vardı Hı. Yemen'de yani baktığın zaman hemen başını çevirmeye ihtiyacını duyuyorsun çocukların fotoğraflarına çekilmiş ya yani onlar çocuk ya da insan gibi görünmüyorlar. Bitmişler, tükenmişler yani. Gelişimlerini tamamlayamıyor. Beş yaşın altında 500 bin üzerinde çocuk ağır beslenme yetersizliği nedeniyle, hayati tehlikeyle karşı karşıya ve e, artacak demiş UNICEF. Genel Müdür Anthony Lake, Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Yardım Fonu yetkilisi. Ee, ve peki neden? ülkenin yüzde sekseni insani yardıma muhtaç zaten Yemen'de. Suudi Arabistan'a yeni tarihi silahlar yağdırılırken Amerika tarafından. Ve niye e, durum giderek kötüleşiyor ve yardım ulaşmıyor? Neden? neden? Çünkü Suudi Arabistan engelliyormuş. Öyle de diyor. Doğu Çevre'nin haberinde işte. Yani yardımlar engelleniyor diyor ve diğerleri köle e, şeyler, koalisyon, köle demişim. Peki böyle. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra ha, bir de şey haberi vereyim. ilginç bir haber. İspanya'da bir yargıç e, Mavi Marmara e, 2010'da Mavi Marmara'da 9 kişiyi öldürmüştü. Hatırlayacaksınız. İsrail. Askerleri, As komandoları. Komandoları. 10.sü e, da yıllar sonra komada kaldıktan sonra ölmüştü. Ee, İspanya'da bir dava açılmış. Yani aktivistler, İspanya'dan gelen aktivistler dava açmışlar Netanyahu aleyhine ve yargıç şimdi Netanyahu için tutuklama kararı çıkartmış. Yani burada şu demek oluyor. Eğer Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanı ...yolu İspanya'ya düşerse... ...gözaltına alınabilir... ...sorguya çekilebilir... ...hatta tutuklanabilir... ...böyle... Bir ...ayıkla pirincin taşını... ...ilginç bir, i̇lginç bir e, diplomatik krize karşı karşıya kalır... ...olsa da bari farklı şeyler anlatsak artık... ...her gün neredeyse bir bomba... ...bari yakalanan... ...terorist şüphesiyle göçmenler... ...çatışma durumları... ...ki daha Türkiye'ye bile girmedik... ...Türkiye'de de bunun mikro durumları var... ...aynen dünyada olduğu gibi... Hep benzeri haberlerden bahsediyoruz son günlerde. Şöyle bir ilginç bir olay olsa da e, ben yeminlerden Yahudun İspanya'da tutuklanması gibi biz de anlatsak? Hakikaten. Biraz magazin da şey yapabiliriz Sana Çünkü... kelepçe takıyorlarmış böyle. <gülüyor> Tepeden iniyor şey İspanyol komandolar. E, Türkiye'den de Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir açıklama. Bir işidle öldürüldü. Onlar işid demiş. Daş diyor. Daş mı diyor? Böyle bir şey diyor işte. Dokuzu çocuk, yirmi bir kişi. Dokuzu çocuk, yirmi bir kişi altında gibi son derece sansasyonel. Çocukları der. gözaltına aldılar derse iyi. En tehlikeli sonlar. Dokuzu çocuk, yirmi bir kişi de gözaltına alınmış. Bırakmamak lazım o çocukları. Evet. Onlar daha büyüyecekler falan. O çok uzun iş. Diyarbakır, Kilis ee, ve Kars. 11 şahıs. Öldürülen kişi nerede öldürülmüş? Çatışmadan öldürülmüş yoksa sınır bölgesinde mi öldürülmüş? Sınır bölgesindeki kişi çatışmadan öldürülmüş. Sonuçta bir çatışma çıkmış. Evet. Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan bir IŞİD su öldürüldü. Kiliste oluyor bu. Kiliste dokuzu çocuk, 21 kişi gözaltında. Ayrıca da e, karşıda da 11 şahıs ayrı o da terör örgütüne yardım yataklıktan karşıda da o, o PKK meselesi. Ya ama buna da dikkat etmeliyiz yani her sınırı geçen kişiyi terörist muamelesiyle yaklaşıp öldürdükten sonra bu kişi zaten eşitliği demek belki önümüzdeki günlerde okuyacağımız haberlerin önce bir önceden belirtilen, önceden gelen bir başlığının da taşıyor olabilir. Dikkatli olmak lazım, temkinli yaklaşmak lazım bu tip haberlere de. Son derece evet. Şimdi IŞİD ve benzeri haberlere döneceğiz. Ama bir de artık iklimle ilgili. iklimle iklim yürüyüşü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam kesin değil. Ama aktivistler büyük bir mücadele halinde devam ediyorlar. Ve biz bunu şimdi çok daha büyük önem kazandı diyorlar. Bu konudaki iklim, iklim muazzam kötüleşiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. Yeni gelen haberler artık önlü alınmaz bir hızlanmanın da olduğunu gösteriyor. Bu haberlere birazdan geçeceğiz. Açık gaste Absolutely free, tamamen beleş. Mothers of Invention'dan dinlemekte olduğumuz parçalardan biri Ray Collins'in grubun solistlerinden baş solistlerinden Ray Collins'in doğum günü 1936'da bugün doğmuş 19 Kasım'da Frank Zappa'nın oluşturduğu önce Mothers adı kabul edilmeyen anneler Mothers of Invention bir gönderme yaparak onu seçtikleri bir grubun da elemanı. Hikayesi uzun, müzik güzel ama bu uzun olduğu için biraz keserek devam ediyoruz. Çünkü hayatta çok önemli bazı gelişmeler de var. Galiba kötü haberler vereceksiniz. Ben öncelikle bir iyi haber verebilirim ne istiyorsanız. Ver. Hemen ver. Çok ee... ihtiyacımız var verim. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Esat Güçleri ile muhalifler arasında 15 binlik günlük bir ateşkes kararı alındığını açıklamış. Doğu Guta'da. Deneme amaçlıymış. Eğer anlaşma sağlanırsa süre uzayabilir diye duyurmuşlar aynı şekilde. Sağlanır tabii ve barışa gittidir. Bence çok iyi haber verdin. Teşekkürler. Devam edelim şimdi. İyi haber, bence en iyi haber şu iklim aktivistleri, Paris görüşmeleri, Paris'te başlayacak olan, ay sonunda başlayacak olan iklim görüşmelerinde protesto, hesaplanan protestolarla devam etme konusunda çok kararlı olduklarını açıklamış durumdalar. Alex Mazuni var, onunla yapılmış bir konuşma vardı dünkü Democracy Now!'da ve e, ne çıkacağını e, görüşmek üzere NGO'lar yani e, Sivil Toplum Kuruluşları ile Dışişleri Bakanı konuştuk. Sadece 29 e, Kasım'da yani bir gün önce Paris görüşmelerinin başlamasından 200 kişinin yaklaşık e, beklendiği büyük bir gösteriyle başlayacak ama sadece bütün iki hafta boyunca da COP21 diye adlandırılan pek pek pek çok şey planlanmıştı gösteriler her bir tarafta ve biz yani asıl konu güvenlik Fransız halkının güvenliğini sağlamak sokaklardaki ve uluslararası alandan gelenler çeşitli milliyetlerden ama yani dışişleri bakanı önemli bir şey söyledi bize dikkatli olmak istiyoruz diyorlar fakat dedi diyor. Fakat biz de çok önemli buluyoruz bu dayanışmanın yalnız 29'unda 28'inde ve 29'unda bu ayın mesela dünyanın dört bir tarafından da bizimle dayanışma yapmak için insanlar da ayağa kalkacaklar bu iklim meselesi bıçak kemiğe dayanmış vaziyette diyor çünkü. Ve şimdi daha da önemli bu görüşmeler demiş Amy Goodman'la konuşurken Alex Mazuni genç bir kadın ve Fransız grupları arasında da pek çok tartışma yaptık uluslararası gruplarda. Şimdi her şeyden çok daha fazla ihtiyaç var iklim değişikliğiyle mücadele etmeye. Ve bir savaş varsa bu terörle değil iklim değişikliğine karşı verilmesi gereken bir savaş esas olarak öncelikle ve e, pek çok diğer konuyu da bu belirleyecektir demiş. Yani sosyal e, istikrarı da bu sağlayacak elbette. E, i̇nsanların karınlarına yiyecek gitmesini sağlayacak olan ana mesele de budur zaten demiş. Ve yani bir korku ve sosyal istikrarsızlık ortamında yaşamak istemiyorlar. iklimi içinde çok daha e, dengeli bir iklim içinde yaşamak istiyorlar. Bunun için de işte Paris'te muhakkak bir antlaşmaya varması, bir antlaşma imzalanması zorunludur. Dayanışma, birlik ve barış için. Bunların hepsi birbiriyle çok bağlantılı şeyler diyor. Ve Paris'teki e, Paris'in de motosu zaten ee, nasıl çevrilir tam İngilizceye bilmiyorum ama demiş yani dalgalarla baş etmesini biliriz ve hiçbir zaman batmayacağız her zaman suyun üzerinde kalacağız diye bir motto var diyor ve bu mesajın da önemli bir bölümünü oluşturuyor yani dünyadaki insanlar ve Paris'teki biz korkmuyoruz ve hakkımızdır demokratik <gülüyor> sesimizi çıkartma hakkı vardır ve iklim değişikliği Öyle bir noktaya gelmiş durumda ki şimdi ses çıkartmanın zamanıdır diyor. Ve aynı zamanda da iklim değişikliği bir semptom aslında ortaya çıkıyor. Bambaşka sebepleri ve sonuçları bu terörizmi de e, tetikleyen şeylerden bir tanesi diye de önemli bir noktaya da işaret etmiş. Yani sosyal istikrarsızlığı asıl iklim değişikliği Besliyor. Dolayısıyla he, bütün bu konuların Paris'te e, birbiriyle bağlantılandırılması, konuşulması ve protesto edilmesi lazım. Şimdi çok daha güçlü bir duruma geldik demiş. O da ilginç yani. E, yani bunu e, kabul e, kısıtlanması e, belli yerlere e, şeylerin arasında... ...demir parmak barikatların arasında... ...küçük gösterilere kısıtlanmasını... ...asla kabul edemeyiz diyorlar... ...ilginç birçok yazı çıktı... ...mesela Global Justice Now... ...kuruluşunun... ...yöneticisi... ...Nick Dearden'ın... ...ilginç bir yazısı çıktı... ...COP 21'deki yani... ...Paris'teki bu iklim görüşmelerinin... ...eylemleri... ...şimdi her zamankinden... ...daha önemli diyor... Yani çok ironik olurdu alay etmek gibi bir şey. İklim aktivistleri bütün dünyadan geliyorlar ve Fransa'nın bu olağanüstü hal kanunlarının ilk kurban iklim aktivistleri olursa bundan daha saçma bir durum olamazdı demiş. Elbette Paris'teki bu Cuma günü, 13 Kasım Cuma günkü korkunç saldırılarda zalim saldırılarda hiçbir bağlantıları yok. Tam tersine Eşitsiz, sürdürülemez ve askeri politikaları, terörizm bunlar üzerine beslendi. Bunlara karşı gösteri yapacaktır diyorlar. Şimdi yetkililer şöyle demişler. Alex, Alex Mazuni diyor ki bizim konuştuğumuzda dışişleri bakanıydı. İçişleri bakanı ya da başbakan değil. Onun için bilemeyiz. Bugün açıklama yapması bekleniyor. Fransa'nın bu <gülüyor> konuda ne yapacağı. Fakat 30 binden fazla polis 285 karada, denizde ve havada, checkpointlerde, kontrol noktalarında toplayacakmış Fransa. Ve sonuna kadar, konferansın bitmesine kadar Ajans France Presse'e göre güvenlik güçleri ayrıca aşırı çevre grupları ve savunucularına da... Bir, bir bakacakmış. Aşırı çevre çevreci gruplar ne demek? Çevre gruplar. Onu açıklamamışlar. Aşırı ekstrem. Aşırı çevre çevreci. <gülüyor> çevre Çok ekstrem seviyor çevreyi. Çevreci gruplar. Fakat baya ciddi bir aktivistlerde kararlı olduğu görünüyor. Yani mesela Fransa'dan e, önemli aktivistlerden birisi Nikola Eringer. E, Paris'teki trajedi... ...bizim kararlılığımızı, azmimizi arttırdı asıl demiş. Ve biz e, yetkililerin <gülüyor> kamu e, güvenliği konusundaki kaygılarını elbette e, tamamen paylaşıyoruz. Ama tamamen de karşısında olduğumuz bir şey varsa... E, ...özgürlüklerin ve e, azınlıkların haklarının kısıtlanması meselesidir. Onlara da aynı şekilde karşı çıkacağız. Zaten Alex Mazuni'nin sözünü de Guardian'dan alıp Common Dreams'den alıp şey yapmıştık dün günün sözü haline getirmiştik. Bu şimdi geri basacak bir zaman değildir. Geri adım atacak. Burası özgür, ifade özgürlüğünün ülkesi ve bu her zaman gücümüzün kaynağı bu olmuştur. Bu birlik, dayanışma ve barış, iklim değişikliğinin yanı sıra bunların da gösterisini yapacağız diyorlar. Atak grubu da küreselleşmenin getirdiği bütün şeylerle mücadele etmekte olan yıllardır Atak grubu da tam bir seferberlik yapıyoruz. Bu sadece ifade özgürlüğü değil aynı zamanda Paris'in saldırı kurbanlarıyla dayanışma ve Beyrut'taki öldürülenlerle de dayanışma olduğunu da önemli vurgulamış. Biz de hedef, hepimiz hedef alınıyoruz ama korkmuyoruz demiş Atak. <gülüyor> Biz kendimizi bütün medyadan gelen bu korkutucu haberlere rağmen kendimizi kaptırmıyoruz ve şok stratejisini de kabul etmiyoruz. Yani insani, sosyal ve çevresel felaketlerden her türlü gerileme, bastırma, temel özgürlükleri bastırmak için kullanılan şeyleri kabul etmiyoruz demiş alınan tedbirleri yani Koalisyon Klima 21 diye bir şey var örgüt var. Genel şemsiye örgütü düzenliyor. Greenpeace aralarında Oxfam, Abaz ve 350 orgun bulunduğu 130 kadar sivil toplum örgütü bir arada tam bir şemsiye ve muazzam büyüklükte olaylar her gün çeşitli yerlerde topluyorlar. Dolayısıyla biz güvenliği sağlamak için yetkililerle birlikte çalışacağız ama Protestolar COP21'in ayrılmaz bir parçasıdır, başarısı için elzemdir demişler. Böylelikle planladığımız bütün seferberlikleri, bütün eylemleri de yapmak için her türlü gayreti göstereceğiz demişler. Gözdağı vermek istemiyoruz ama demişler yani Fransız yetkililerine. İlginç bir durum var, özellikle Nick Dearden'ın yazısı. Paris'teki saldırılar iklim protestolarını her zamankinden daha da önemli hale getirdi diyor. Bir de kötü haber Ekim ayı bütünüyle uzak ara 135 yıllık ölçümlerde NASA'nın tuttuğu kayıtlara göre uzak, en sıcak Ekim ayı. En, en sıcak Ekim ayı olduğu gibi Japon Meteoroloji Ajansı'nın, JMA'nın 125 yıllık Kayıtlarına göre de buzakarın en sıcak Ekim olmuş ama bunlardan daha kötü haber de en yüksek anomali yani ortalamadan en büyük sapma da bu sefer olmuş 1600 yıllık kayıtlara göre. Harcanda. Nasa'nın. Evet. Hem de e, 1600 yıllık kayıtlar mı? Evet. 2006, daha öncesinde modelleme, düşün, yapıyor. modelleme, yani. modelleme yapıyorlar NASA'dan ve özellikle de dünyanın önemli iklim bilimcilerinden Stefan dan alınmış bir bilgi bu. Ve niye bu kadar sıcak? Çünkü çok güçlü bir El Niño var. O da 1997-98'de yani Açık Radyo'nun da bu konuyla ilgilenmeye başladığı e, yıllardan... ...bu yana en büyük El Niño... ...olayı, okyanustaki... ...sıcak dalga olayı... ...şimdi artık... ...yüzde doksan dokuz kesinleşti... ...2015'in... ...uzak ara en sıcak yıl... ...olacağı ama onunla da kalmıyor... ...bak şöyle bir... ...şey var görüyor musun nerede... Kasım o ...2015... ...derecesi... ...bütün şeylerin dışına çıkıyor grafiğin dışına çıkıyor Çerçeve. gösteriyor, çerçevenin dışına çıkıyor maalesef ve e, yer yüzyen topraktaki sıcaklık da okyanustaki sıcaklıkla beraber artıyor e, ve böylece e, insan kaynaklı ısınmanın artık inanılmaz bir hale geldiğini gösteriyor bir de 2016 yılı da artık 2015'in rekorunu kıracakmış gibi gözüküyor. Daha şimdiden iki buçuk ay varken yani daha Kasım ve Aralık ayları var bir buçuk ay varken bitmesine ve yakın gelecekte de o küresel hararetin birdenbire hızlanması bekleniyordu. Bu Joe Rome, yıllardan beri bunu yazıyor. Climate Progress'te o şimdi artık kapıda demiş. Yani en kötü haber de bu. Ama iyi haberi hemen bağlıyorum. Artık bölgede Norveç'in dev Statoil şirketi petrol armaktan çekilmiş. Güzel. En iyi haber de bu. Ee, en büyük şirketlerinden biri dünyanın devlet şirketi Norveç'in Statoil adlı biz artık Kuzey Kutup bölgesinde petrol aramayacağız demişler. Bunu da verdim ve bitti. Açık, Açık Gazete. Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Fikret. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl devam ediyoruz? E, Müşaleklerle devam ediyoruz. E, iki, i̇ki hafta önceki programdan hatırlayacaksınızdır, belki de. <gülüyor> Eynir Ostrom ve Eynir Ostrom'un, e, hep hep Eynir Ostrom'dan bahsediyoruz ismen ama aslında çok geniş bir çalışma arkadaşı grubu var. Evet. Indiana Üniversitesi'ndeki enstitüsünde e, onunla beraber çalışan birçok e, araştırmacı, öğrencisi ve iş arkadaşı vardı. Ama zaten bir anlamda Elinor Ostrom'un belki temsil ettiği bu yaklaşımın başka e, birebir onunla çalışmasa bile aslında dile getiren ve çalışan başkaları da vardı. Burada da ismini zikrettiğimiz insanlar, örneğin Fikret Perkes gibi. Nobel Ekonomi Ödülü de almışlardı bu çalışmalarda. E, e, evet, değil. aynen. Ve tabii iktisatçılar arasında büyük bir e, i̇nfiale. infiale yol açmıştı. Hem bahsettiği şeyler nedeniyle hem metodu nedeniyle yani yine formal metotlar kullanmasına rağmen formalizme e, çok bağlı kalmıyor ya da kölesi olmadan e, yaptığı için çalışmaları Hem de sonuçta bir siyaset bilimci, <gülüyor> inatçı evet. değil. E, disipliner eğitimi bağlamında. E, Şimdi bugün birazcık tabii Ostrom'un müşterikler literatüründe neler açtığını önümüze e, bugüne kadar konuştuk ama birazcık da eleştirisinden bahsetmek istiyoruz ki e, ne anlamda aslında Ostrom belli bir düşünce bakış açısı e, damarıyla da bir e, devamlılık gösteriyor diye konuşmak için. Kısa bir dipnot olarak da şunu söyleyelim. Ee, geçen haftaki iklim forumunda biz de Fikret Ben ve Hande Peker isminde bir arkadaşımız ve çalışma arkadaşımızla beraber bir panel düzenledik. Bu ee, panelin de yine konusu müşterekler ve e, iklim adaleti ekseninde yerel ve küresel hareketler gibi uzun isimli. Burada o panelde de bunların bir kısımdan hem programda bahsettiklerimizin hem de biraz daha ötesinde bahsettik. Ee, şimdi ostrom'un aslında e, bugüne kadar bahsede geldiğimiz en önemli şeyi e, müşterikleri kullananların, iştirakçıların Düşünme şekli yani o, o insanlarla ilgili insanların ilişkileriyle ilgili aslında sadece iktisadi saikleri değil toplumsal saikleri de işin içine katıyor olmasına net bahsettik. Geçen programda bahsettiğimiz hatırlarsınız şirketin özetlediği birkaç e, ana e, koşul vardı. E, küçük grupların, komünitelerin, müştereklerini sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde yönetmesi şu şu şu şu, şu durumlarda daha mümkündür. Dediğim ve bu, bu bu bu durumların bir kısmı o müşterinin kendisiyle ilgiliyken yani işte daha küçük e, kolaylıkla izlenebilen görülebilen işte azaldı mı arttı mı falan diye bakılabilen bir kaynak olması mesela daha kolaylaştıran bir şey bir kısmı da o komünitenin kendisiyle ilgili koşullardı ve bunlardan bazıları işte koşul daha küçük olması e, arasında işte sosyal normların ee, ...sosyal bağların... sıkı olması, işte karşılıklılık... ...ya da güven gibi... E, ...sosyal... E, ...nasıl diyeyim... <gülüyor> ...karakteristiklerinin daha sıkı olması, daha yüksek olması gibi. Şimdi bunlar... E, ...aslında... ...güzel şeyler, yani insanlar... ...birbirleriyle ve bir başka varlıkla... ...ilişkilenirken sadece... ...homo ekonomikus olarak... ...davranmazlar, başka şeyleri de... ...gözetirler... E, ...diyebilmek... Ve bunun iktisatta Nobel alacak kadar e, tanınması. Ama bir yandan da bu e, Ostrom'un çerçevesinde de bu tür, bu tür sosyal toplumsal karakteristikler yine çok faydacı bir çerçeveyle e, bakılıyor diyeyim. Yani e, iktisadi çıkarlarım var. Bir yandan da işte e, bazı şeylerde bana iktisadi maliyetler getirecek diye düşünüyor insanlar Ostrom'un dünyasında. Bir yandan da toplumsal olarak çıkarlar var. Yani sen aslında komşuna kazık atmak istemediğin için değil. Yani toplumsallık öyle bir şey olduğundan değil Ostrom çerçevesinde. Kazık atarsam komşum bunu fark eder mi? Fark eder. Fark ederse sonra bana kızar mı? Kızar. Ya yani bunların hepsi birer olasılık tabii. Kızarsa bana nasıl bir ceza verebilir? Ee, o ceza benim yine e, belli bana yine maliyetler getirecektir gibi bir e, hesaplama yani. aynen yani utilitarian yine bir faydacı fayda. fayda maliyet analizinden geçen bunların hepsini hesaplayan bireyler var sadece bu fayda maliyetlerin içine sadece iktisadi e, bir takım şeylerden ilişkilerden olanlar değil toplumsal ilişkilerden de var ama yine de toplumsal ...bir fayda maliyet analizine indirgenmiş... ...yani bir şöyle bir şey sorabilir miyiz... ...yani insanlar aslında... ...bir toplum yok burada... ...ana birim olarak... ...topluluk yok... ...bir bireylerin bir arada... ...sadece bu kendi... ...fayda maddi... ...fayda ve... ...zararları üzerinden hesap yaptıkları... ...bireysel bir şeyden oluşan... ...bir atom... ...mize topluluk var öyle mi? Aynen aynen yani... Bireylerin toplamından yan yana geldikleri zamanki toplamından başka bir toplum tahayyülü yok Ostrom'un. E, i̇lişkisel e, o ilişkilerin içinde o atomların aslında ilişkilerinin içinde o atomların da toplumun da inşa olduğu gibi bir algı ya da böyle bir bakış açısı yok. Yine bireyler var zaten. Ee, analiz birimi da yine bireyler yani bireyler üzerinden bir bireyin kararları üzerinden her şeyi anlat anlatıyor Ostrom. bir yandan da bu bireyler zaten yani o bakış açısının getirdiği bir yan ürün olarak da bireyler fayda maliyet analizi içinde zaten e, şey yapıyorlar aksiyon alıyorlar ben de ufak bir şey ekleyeyim bireyler yine burada stratejik davranıyor olarak varsayılıyor biraz önce Bengi'nin söylediği gibi işte kazık atayım mı ne bileyim bana ayrılmış olan alanın dışına gidip balık avlayayım mı? On tane değil on beş tane davarımı süreyim mi? Bunu yaparsam ne olur? Arkadan beni vururlar. <gülüyor> evet yani tabii burada <gülüyor> e, maliyetler daha ziyade hep örneklerin üzerinden zaten gidiyor. Maliyetler daha ziyade ceza olarak vergi olarak gelmiyor. Toplumsal olarak dışlanma işte senle konuşmama kimi durumlarda maddi cezalara ya, da, maddi da tabii getiri, yani. gelebiliyor ama bir toplumsal bir mahalle baskısından tabiri caizse bahsedilmekte ve bir şekilde insanların bu maliyetleri de düşünerek üç kağıt yaptığı zaman üç kağıdın getirisini de hesaba alarak uzun dönemli bir hesap kitap yaptığı ve kimi durumlarda bu hesap kitap neticesinde ee, kolaborasyon içerisinde girmenin daha mantıklı... ...daha karlı olduğu sonucuna varıldı. ...o zaman da eğer herkes benzer bir... ...hesap kitap yapıyorsa... ...işte... ...ortak kullandığımız... E, ...balık alanını koruyoruz... E, ...merayı koruyoruz... E, ...bir yeri fazla kirletmiyoruz... ...yani burada... Yani... ...çok yine... E, e, ...tekin şahısların... ...bir hesap kitap yapması... ...neticesinde varılan... Bir netice. Aynen. Yani şimdi bu aslında bu iktisatta çok şey, normal bir şey. Yani herkes çıkarcıdır. Yani üzerinde belli baskılar, kısıtlar olmasa herkes çıkarcıdır. Yani hiç başka bir şey düşün. Yani doğası böyledir. İnsan doğası vardır. Bir kere değişmeyen bir insan doğası vardır. Varsayımıyla hareket ediyor. Avustrom'un burada o anlamda ontolojik olarak da yani baktığı gerçeklik sadece bireylerin... Birbiriyle bir takım böyle çarpışmaları atomların çarpışmaları gibinin ötesinde bir toplumsallık da görmüyor. Hiç aslında far yani de bir değişen bir paradigma yok o anlamda. Şimdi bu çıkarcı birey aslında şimdi Hardin'den bahsederken şöyle başladık. Hardin'in trajedisi çok ta toplumsal tahayyülü müşterekler konusunda domine eden çok egemen bir şey diye ama bu insanlar çıkarcıdır tahayyülü bundan daha bile egemen aslında sadece iktisatçılar arasında değil yani dışarı bak yani. herkesle konuştuğumuzda böyle bir çıkarcı insan doğası var sanki bağlamdan bağımsız gibi bir e, daha geniş bir problemin içinde yani aslında Ostrom yani böyle bir tartışmayı yaparken tabi Ostrom'un en Ostrom'un aynı zamanda da iyi bir iş yapmış olduğunu ama e, belli anlamlarda mantıklı sonucuna götüremediği çünkü hakim paradigmanın dışına çıkamadığını Aynen. söyleyebilir miyiz? Aynen. Biz öyle tabii. Yani bu <gülüyor> bizim bu konudaki şeyimiz. Bu yani şimdi aslında bu, burada konuşurken de biz bunların altını çizdik ama Ostrom'un mesela yazılarında ya da bu tür analizlerin e, analizleri, analitiklerine baktığınız zaman o sıra mesela örneklerini tartışırken şunu yapmak, yapar, yapmak da çok şey ısrarcı. Mesela balıkçılar örneğinden hep bahsettik Alanya'daki. Bu balıkçı en iyi yer yani şimdi, hani şeydi bu balık alanları şeyle e, kurrayla dağıtılıyordu. Bazıları çok daha iyi bazıları daha vasat balık anlamında. En iyi yeri tutan e, alan yani kurrada çıkan insan zaten sabah erkenden oraya gidecektir. Ve oraya kimseye kaptırmayacaktır. O yüzden bu kuralın bozuldu, bozulacak, bozulacağı durumda zaten hemen birbirlerini denetleyebiliyor olacaklardır balıkçılar diye. Bunu uzun uzun anlatıyor. Yani buradaki varsayım şu zaten herkes e, o kuraya yani mümkünse uymayacak ve en iyi yere gider yani kimse kimseyi kontrol etmiyor olsa. Yani böyle bir şey var yani insanlar hemen çok hazırdır yani yapılan anlaşmayı bozmaya da çok hazırdır gibi hmm. ve yani zaten bütün meseleyi o grubu da o birer bireylerin işte demin senin de söylediğin gibi ömeral bir birbiriyle ilişkisinden e, ibaret görüyor Belki bunun yanında şundan da bahsetmek lazım e, ostrom için bu Müşterekler bir kaynak olmanın yani bu anlamda da bir ekonomik çıkar ifade etmenin ötesinde bir şey ifade etmiyorlar. Hmm. Yani e, burada mesela kaynağın da e, mesela kaynağın ekonomik önemi ne kadar yüksekse işte yerel olarak bir e, kurum oluşturup bir kurallar silsiz oluşturup onu başarılı bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde uzun vadede kullanabilmek daha ee, önemli hale geliyor. Ee, ve bu yüzden de e, gruplar eğer ekonomik olarak önemli bir kaynaktan bahsediyorsak bu konuda daha başarılı olur. Bunu yaparlar gibi mesela bir çıkarsaması var. Yani bir e, işte doğanın parçası olarak bir komünite ya da e, bunu böyle bir kaynaklığın dışında oradan bir şeyler alacağız. Onu bir takım ekonomik ...metalara çevireceğiz... ...onu satacağızın ötesinde... ...bir ilişki tahayyül etmiyor. Tabii bu... ...çok e, bir insan... ...merkezli bir bakış açısı... ...müştereklere. İkincisi... E, ...yine çok faydacı bir bakış açısı. Yani ve aynı zamanda şey... çok mekanik bir... ...ilişki aynen, tahayyül ediyor. Bir doğal kaynak var. Bu mera olur... ...işte göl olur... ...balık olur. olur. E. Balık olur. İnsan var ve işte insan bir şekilde... Kullanacak doğayı. Ama aşırı kullanmaması lazım. Çünkü o zaman uzun dönemde işte Hardin'in trajedyası oluyor. Ee, fazla kirletmemesi gerekiyor. Bunları yapmanın yolu da toplumdaki bireylerin birbirlerini denetlemesi. Çünkü herkes biliyor ki uzun dönemde bu trajedinin olmaması için denetlenebilir olmaları. Ve e, şey dışına çıkan yani oyunun kurulunu bozanın da cezalandırılması gerektiği. Bunların sağlanabileceği ortamların... ...koşullarını çizmiş durumda... ...ve dolayısıyla... ...aslında bir noktadan baktığınız zaman... E, ...hakim iktisada kritik getiriyor gibi oluyor... ...ama daha derine indiğiniz zaman... E, ...hakim iktisatın çok da dışına çıkan... E, ...bir analizle... E, ...bizi beklemiyor açıkçası... ...yani... Bir de e, mesela bu fikirle bilmiyorum onun araştırmacıları kendisiyle beraber çalışan araştırmacılar dünyanın bu birçok yerinde örnekleri çalışırken bununla karşılaşmış mıdırlar? Ama mesela Türkiye'de e, farklı yerlerde meradan sudan falan bahsettiğiniz zaman müşterekler olarak ve birazcık böyle e, işte Ostrom diye birisi var burada böyle bir şey işte sen normalde olsa komşun seni gözlemiyor olsa gidersin. Onunkinden de kesersin falan diye bir varsayımla bunu böyle basitleştirip anlattığınız zaman bunu hakikaten hakaret olarak algılıyorlar. <gülüyor> bir ikincisi yani onlar için o mera ya da o su mesela su vadi heser e, mücadelesi bağlamında... Bir ekonomik kaynak olarak o kadar değil ki yani evet. sadece bir ekonomik kaynak değil ki yani öyle koyduğunuz zaman yani o varsayımla konuşmaya başladığınız zaman insanlar bunu hakikaten hakaret olarak evet, alınıyor. Kanada, Kanada'daki yerlilere, kızılderilere ya da Bolivya'daki Ay, ya da evet, Amazon'dakilere aynen. bunu anlatamazsınız Bu anlatamazsın çok yani, yani hakikaten kızıyorlar yani öfkeleniyorlar ve... Yani ya da böyle o kadar yabancı geliyor ki sadece o e, ilişkisellik içinde anlatıyor olmak bir şeyleri. Ha iktisatçız bu zaten falan diye kafalarını <gülüyor> çevirip gidiyorlar. Gerçekten yani hem o, yani bu tür kozmolojilerde işte sizinle bahsettiğiniz gibi Kanada'da e, işte First Nations ya da işte yer, e, ant Türkiye'de de yani bu o kadar hani romantize edilecek bir şey değil. Çok değil. gerçekten hayatın parçası olarak. Ee, yani bizi, bize can veren odur. Biz de ona can vermeliyiz gibi hem bir karşılıklılık ve yani belki hatta hiyerarşik olarak doğa bizden önce gelir yani o bize can verir. İşte şeyi yedi kuşak var. sorumluluktan bahsediyorlar ya yani Kuzey Hı -hı. Amerika, o First Nations'ın anlayışı tamamen şey yani yedi jet öteden evet. bize devredildi biz de yedik devredeceğiz devredeceğiz, devredeceğiz. Evet. torunlarımızın torunlarımızın torunlarımızın bunun bu bu analizde hiç yeri yok tabii bu Aynen. Aynen. Yani. <gülüyor> yani kim niye dev zaten bu hiç yok yani o o yani bir bir tür zaman içinde bir adalet kavramı mefhumu da yok ki ona da geleceğiz şimdi ama e, e, bunun ötesinde yani hani bir, bir kült bir varlık ve hayatın bir parçası olarak ve e, işte ve de sadece benim değil yani oradaki müştereklik e, insanların taahhütlerinde bu tür kozmolojilerde sadece bizim köyün anlamında bir müştereklik değil gerçekten Kur, kurdun kuşun suyudur. Yer mesela yüzün, evet. e, kimsenin değildir. O yüzden kimse bir karar tek başına bununla ilgili veremez. Kula vermez zaten. Yani herkes bilir onun kimsenin olmadığını gibi bir söylem çıkıyor zaten çok net bir şekilde. Bir de cezalandırma demin Fikret o çok önemli bir nokta. Çünkü e, mesela şimdi günümüze çok güncel bir örnekle getirecek olursak... ...yeryüzünün en büyük gelmiş geçmiş en karlı şirketi Exxon Mobil... ...1977'de tespit etmek bütün yeryüzündeki bütün insanlardan önce küresel iklim değişikliği oluyor, küresel ısınma ve bu insan kaynak fosil yakıt yakmaktan, petrolden ve bunu gizliyor. 40 küsur sene gizliyor, milyonlarca insanın ölümüne ve yok olmasına yol açıyor. E, ve şimdi cezalandırılıp cezalandırılmayacağız. Çok e, şüphe götürür bir şey. Yani New York savcısı, başsavcısı bir e, gönder belgeleri bütün e-mailleri falan demiş ama nereye varacağı bilinmiyor. Yani e, Ostrom'a falan ve ekibine sormak lazım. Bunun cezası nasıl? Evet. Bayağı ceza davası açılması ve çok ağır bir evet. cezası olması evet. gerekiyor. Kuşakları mahvetti. Bunu gizleyerek ve insanların kafasında bu küresel ısıma var mı ya yoktur filan diye de üstelik inkarın inkar ettiği i̇nkar de inkar e. ediyor şimdi <gülüyor> <Onu> <gülüyor> cezası evet <gülüyor> biz yapmadık böyle bir şey biz söyledik filan bilmiyorduk diyorlar Halbuki her şey ortada yani ya işte mesela Ostrom'la ilgili bütün bunlardan gelen ki şimdi bir şey bir noktadan daha bahsedeceğiz. Ee, en büyük sıkıntılardan bir tanesi Ostrom'u bunu şimdi bunu bize söylediğin zaman biz bunu sermaye birikimiyle e, işte küresel kapitalizmle kar amacıyla güç ilişkileriyle yani hemen bizim buna yaklaşımımız bu bağlamlarda olur. Ostrom'u söyleseniz, o yani şimdi hiç ağzına laf takıyormuş gibi olmayayım da ya da karikatüriz ederek. Yani burada tabii işte bir koordinasyon problemi var der. İşte bu müşterin mahfundından etkilenen komünite çok genişler birbirlerini tanıyamıyor O yüzden birbirler arasında bir o işte güven ve karşılıklılık şeyleri yoklar. Bir de bir denetim yok Büyüce denetim yok var. Yani Görülemiyor. yani böyle çok hemen böyle bir başka bir analitiye oturtur yani hani evet, burada... çok acayip Aslında yani lafı uzatmamak için çok kısa söyleyeyim. Yani bu şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde sekizle yirmi bir yaş arasında çocuklar ve gençler yirmi bir çocuk galiba dava açtılar. Bayağı küresel ısınma yüzünden hayır bütün Amerikan hükümetine federal hükümet aleyhine bayağı federal mahkemede bizim kuşağıda ve herkesi yaşayanı mahvediyorsunuz ve önlem almıyorsunuz küresel ısınmaya diye. Ve Çok şirket iyi. <gülüyor> yeryüzünün bütün en önemli şirketlerinde içinde olduğu bütün bu nam mesela National Association of Manufacturers işte imalatçılar birliği bütün en büyük şirketleri eksonları şunları bunları temsil eden kuruluşlarda çocukların karşısında hükümetin yanında yer alıyorlar bize nasıl hava açarsın filan diye. İşte genç yerli çocuklardan şu Tescat Martinez diye biri var. Benim çok favori <gülüyor> insanlarımdan bir. İşte demiş. Bu, biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz <gülüyor> zaten. <gülüyor> evet. Asıl mesele bu zaten şirketler. Biz çocuklara karşı zaten demişler. Peki yani. oradan evet, diğer kritiğe yani, de geçelim. E, şirketli... Öström bütün bu analizini yaparken güç ilişkilerine hiç değinmiyor. Yani varsayıyor ki işte herkes üç aşağı beş yukarı aynı güç yani, seviyesinde. Evet, ve... Bir kere içerideki kullanıcılar arasında evet. böyle bir hani bir takım mesela işte çok büyük balıkçıların olması falan ve onların öbürlerini dövmesi falan gibi bir şey yok. <gülüyor> evet. Ya da karar verirken mesela karar mekanizmalarında hiç kadınlar ne kadar var ve onlar ne kadar bu kararlarda bulunuyor. ...o ortak verilen kararlarda var falan... ...o içerideki en başta... ...o komünite, iştirakçı arasındaki... ...güç ilişkilerine hiç değinmiyor. Ee, daha sonra bunun sonra... ...çok daha eleştirisini yapanlar... ...tabii ki çıktı. Ama daha önemlisi... ostrom için bu böyle ...bütün dünyadan, bütün başka her şeyden... ...sanki yalıtılmış gibi... ...bir yerde duruyorlar. Yani buraya devlet de bir şey yapmıyor. İşte piyasaya bu insanların hepsi... ...bahsettiği aslında bir şekilde... ...bir meta üretimi içindeler... ...yani aslında piyasaya bir şey satıyorlar... Ee, ...bu anlamda... ...piyasa güçleri... ...o müşterekleri ya da iştirakçıları... ...nasıl etkiliyor... ...bundan hiç bahsetmiyor... ...ve daha yeni olarak yani sermaye birikimi... ...müşterek ya da ve sermaye ilişkileri... ...müştereklerle nasıl ilişkilenir... Ee, ...onları nasıl etkiler... ...genellikle çünkü... ...ya mahvederek ya el koyarak etkiliyor... Ee, bu neye gelir ne demektir buna hiç mi bakmayacağız bunların evet. hiçbirisi yok ve buradaki genellikle savunması e, astromcuların yani biz kısa vadeye bakıyoruz ve kısa vadede bir takım şeylerin müşreklerin dışındaki bir takım e, dinamiklerin e, statik olduğunu e, durağan olduğunu yani değişmeyeceğini varsayıyoruz deyip çok e, mutlu bir şekilde bunu bir tarafa bırakıyorlar ama e, işte bu da aslında yani bir ontoloji problemi bir anlamda. Yani var olan gerçeklikle ilgili siz o gerçekliği ne olarak görüyorsunuz? O zaten onunla ilgili ne söylediğinizi çok belirliyor. Yani ben burada bir takım atomistik insanlar görüyorum. Birbirleriyle bir şey yapmaya çalışan <gülüyor> diye görebilirsiniz. Yani burada güç var. İşte e, bir ilişkisellik var. Bu ilişkisellik. Eşitsiz bir ilişkisellik e, diye bakıyorsanız bambaşka bir şey söylersiniz. Evet. İstiklerle ilgili. Evet, yani burada sermaye ne, sermaye ne yapıyor, sermaye devlet ilişkisine, devletin kendisine gibi çok temel sorular hep dışarıda tutulmuş durumda. Yani sadece geçen konuşmamızda bahsettiğimiz ön koşullardan bir tanesi, işte bu, bu, bu süreçte herkesin söz alabilecek olması gibi bir koşul var ama bu neye tekabül etmekte? Hangi noktalarda insanlar eşit e, koşullarda masanın etrafına oturabiliyorlar? Hangi durumlarda oturamıyorlar? Buna dair bir analiz olmadığı için oradaki e, asıl çelişkinin ne olduğuna, e, global kapitalizmi neye tekabül ettiğine e, dair hiçbir şey söylemiyor. Söylememeyi tercih ediyor çünkü onu söylediği zaman yani onu masanın üzerine koyduğu zaman çok daha farklı bir analiz yap yapması gerektiğinin farkında. Oraya gittiği zaman da kendi o kurmuş olduğu güzel yapı çökecek <gülüyor> e, onu istemediği için. E, yani bu tabii çok e, Öztürk'ün kurmuş olduğu modele çok e, bence çok bizce çok ciddi bir eleştiri. Ve bir noktada da Öztürüm'ün e, çerçevesini, yapısını e, oldukça neyif kılan bir e, eleştiri. Tamam hani öyle bir nokta olabilir ki Antalya'daki balıkçılar e, işte büyük balıkçıların olmadığı bir ortamda e, bir araya gelip e, işte el sıkışıp bir e, komünitaryen bir karar alıp onu uygulayabilirler. Ama... E, Dünyada baş, başka bir sürü, onlarca, yüzlerce, binlerce örnek var ki... E, ...yerel kesimlerin, yerel hakların karşısında e, çok güçlü şirketler... ...çoğu zaman arkalarına devlet aygıtını da alarak oradaki bütün ilişkileri alt üst edebiliyorlar. Şimdi orada ne yapmamız lazım? Orada neler yapılabilir konusunda? Maalesef sessiz kalmak durumunda. Evet, çok yani burada süreyi de doldurduk şimdi ama ileride belki bu... Özellikle de Paris'te şimdi başlayacak olan iklim görüşmeleri ve onun etrafındaki büyük kitlesel protesto gösterileriyle filan beraber. Belki şeyi de konuşabilir sık sık rastlamadığımız bir şey. Thomas Piketty evet. hı hı. konuşmuş yeni ve tamamen divestment olması gerekir diye artık bu iklim değişikliğini önlemek için başka. Bir de Tim Jackson, iktisatçıların hı hı. bazıları artık bu konuda bu böyle gidemez Tim Jackson uzun süredir aslında diyor. Evet. Şimdi dün de bir açıklama yapmış Tim Jackson gene ve burada halletmek zorundayız bir antlaşma yapıp bu yatırımlar böyle fosil yakıtlara yapılamaz yoksa e, istediğimiz dünya bir daha asla olmaz, olmaz. bilen diye. Belki onunla da bu büyüme, büyüme meselesi de, tabii. Tabii. konuşuruz iyi olabilir. Evet. Yani. Peki çok, çok teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Gusted. and yeah. my yeah. Just let me go. da ben gittikten sonra Blood Sweat and Tears'ın ünlü şarkılarından biriydi grubun kurucu elemanlarından saksafoncu aranjör bu jazz rock grubunun elemanlarından Fred Lipsius'un doğum günüydü 1943'te bugün olmuştu kendisi ona da bir günaydın demiş olduk 1971'e kadar bu grup içinde yer aldı. Bu parçada da vardı kendisi. Berkeley Müzik Okulu'nda da öğretim üyesi olarak da devam ettiği haberini de ekleyelim. Evet, Açık Radyo. Burası 94.9 Açık Gazete ve saat 9.43 devam ediyoruz. Biraz önce de ekonomi programında ekonomi bir bildiğimiz halinden farklısını konuşurken Fikret ve Bengi ile sözünü ettiğimiz şeyden de bahsedelim kısaca. Thomas Piketty ve ekolojik ekonomist diye nitelendirilen Tim Jackson beraberce Guardian'a bir mektup yazmışlar ve çok tarihte ender rastlanan ve tayin edici bir an. Yani bilim, etik Ahlak ve ekonomi bir arada bütünleştiler tam ortalık, ortak bir kesişme noktasındalar demişler ve açıkça bir e, piyasa sinyali veriyorlar yani COP21 diye adlandırılan iklim görüşmelerinde artık sorumlu yatırımcılar kömürden, petrolden, doğalgazdan ellerini, yatırımlarını çekmeleri gerekiyor. Bu iş böyle. Hem bilim bunu söylüyor, hem ekonomi bilimi söylüyor. Hem de zaten etik de, ahlak da insanların varoluşuna ilişkin şey de bunu belirtiyor demişler ve şeyi de hatırlatıyorlar. Yani dünya çapında bir divestment diye adlandırılan yatırımların çekilmesi hareketi Şimdiye kadar dört yüzden fazla kuruluş, iki binden fazla da birey iki buçuk trilyon dolardan daha fazlasını çekmişler. Özellikle kole, kolejler ve üniversiteler, ve petrol, kömür ve doğalgaz işleten şirketlerden çekmişler. Çok önemli iki buçuk trilyon da Onları batırmaz bu şirketleri şüphesiz ama ciddi bir şeydir diyor. Buna e, Thomas Piketty de Paris Ekonomi Okulu'ndan, fakültesinden ve London School of Economics'ten Piketty de e, bütün e, e, business uçuşlar için vergi alınması gerektiği ve bunun da bu buradan elde edilen gelirin de yoksul ülkelere, iklimden perişan halde olan yoksul ülkelere aktarılması gerektiğini söylüyorlar. Yani kuraklık, deniz seviyeleri yükselmesi ve sellerden perişan halde olduğunu her günkü haberlerde gördüğümüz ülkelere de bunun aktarılması, bu kaynak aktarımının gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir gelişme var. Joseph Stiglitz gibi Nobel ödüllü, iktisat Nobel ödüllü. İktisatçılar ve Birleşmiş Milletler de bunu destekliyor. mamafi Bill Gates desteklemiyor. Neden? Bunun sahte bir çözüm olduğunu söylemiş nedense. Ee, şeyden de biraz bahsetmiştik. Dün Abdülbari Atvan'ın yeni bir kitabı da çıktı. İslam devleti, İslami devlet dijital hal halifelik başlığında. Ee, ve o epey bir e, üzerinde konuştukları zamanda Amy Goodman'la Demokrasi'ni adan bu IŞİD'in IŞİD'i büyüteceğini ve geri tepiceğini backfire e, diyor te, geri tepiceğini söylüyor ve yeni bir stratejiye geçtiğini de belirtmişti e, intikam e, saldırılarını yürüttüğünü söylemişti ve Türkiye'nin ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de bu desteklerini azaltmak gerektiğini de önemli belirten şeyler söylüyordu ondan da bahsedelim dedik ve Nikola Enen de onların elinde ciddi şekilde mesela rehine olarak tutulmuş Nikola Enen de aynı şeyi söylüyordu yani bunu, biz birlik olursak ancak demokratik ve insani değerler üzerinde birliğimizi korursak IŞİD'i alt edebilir demişti. Şimdi Bari Atvan da diyor ki bu Vahabi desteği 1704'te Muhammed İbn Abdül Vahab'ın kurduğu şeyin e, Aynen yapıyorlar ama Suudi Arabistan Katar ve Türkiye'de bunu destekliyor e, diyorlar diyor. Önemli, önemli bir e, noktada yani e, mesela e, dünyayı belli ölçüde de yanılttığını söylüyor. Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin ve Katar'ın belki de yanılmak istediklerini de e, batının böyle bu şeyden problem burada, diyor. Yani e, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve Suriye'de bir B planı yok. Yani Suriye, Esad giderse peki gittikten sonra ne olacak mesela? Demokrasi mi olacak? Yoksa Libya gibi bir feodal duruma mı düşecek, diyor. Ya da Irak'ta sektör çizgiler, mezhep çizgileri üzerinde bir bölünme mi olacak? Asıl bu problem, bu, diyor. Ve Beş yıl niye beklediniz diyor mesela bunu bir düzeltmek için bu ortadaydı bütün bu yapılanlar şey ve mesela özellikle de yüz bin binlerce hatta yüz binlerce kişinin öldüğü hep bizim de açık gazetede üzerinde durmaya çalıştığımız yedi bin sorti yapılmış kim öldürüyor? Ölenlerin ne sayısını ne kimliğini biliyoruz ve kaç masum insan ölüyor ve bunların sonucunda da IŞİD saflarına ya da DAEŞ neyse adı İslam devletine saflarının sıklaşmasını sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bunları niye hiç düşünülmüyor? Bunlar üzerinde hiç tam bir e, riyakarlık ve e, batının kendine özgü üstünlüğüyle giden bir şey var. Ben onu geçtim Suriye'de ne kadar insan öldüğünü sayısına tutan da yok artık. Evet o da bitti. Hayır şeyi de diyor Irak'ın işgaline kadar hatta Afganistan'a kadar başlatabiliriz. Hiçbir hesap tutulmuyor ki diyor Abdülbahar Ve ondan sonra biz terörle mücadele diye. Medyanın da muazzam bir şeyiyle tabii. Yani Türkiye'nin de bu konuda ciddi bir hesap e, vermesi gerekebilir. Bu konuyla alakalı hesap vermeyecek bir ülke var mı? E, Aklınıza de, bu olaya bulaşmamış olan bir ülke geliyor mu? Yani şeylerden bahsetmiyorum. Maldivler, e, Büton gibi ülkelerden bahsetmiyorum. G20 ülkeleri arasında mesela. Galiba yok. Herkesin bir hesaplarınızı evet Çok Ama tabii derecelendirmeye ait. Mesela şeyin de çok ilginç bir daha önceden bilmediğim bir şey vardı. Ona da kısaca değinmek istedim. Lydia Wilson diye bir Oxford Üniversitesi'nden bir araştırmacı var. <gülüyor> Ve işidin üyelerinden İslam Devleti'nin Kerkük'teki da e, hapishanede tutulan e, şeyleriyle izin verilmiş kendisine ve görüşme yapmış. Evet. Hapiste olan. Çok ilginç şeyleri var. Yani bun, e, ve sonuç olarak e, mesela şey, demokrasinin adı diyor ki İslami bir halifelik peşinde ideolojik sınırlar olmayan bir şeyin peşinde olmanın çok ötesinde başka şeyler var diyor. Yani işit şimdiye kadar e, El Kaidenin ezilmesinden sonra yani e, El Kaidi dağıttılar ya e, bu e, tamamen aşağılanmış ve öfke içindeki genç adamlara bir e, yol göster yol veren aisiyet yani aile ve kabile anlayışına hitap eden bir şey getirdiği için katılıyorlar diyor. Hepsi bunu söylemişler mesela. Evet ama yani ben etik olarak karşı, karşı çıkıyorum cezaevindeki mahkumların bir için çıkarılıp gazetecilerle görüşme yaptırıldıktan sonra tekrar içeri konulmasını. Daha önce de bu yapıldı. Mesela bunu Robert Fisk de yaptı. Ee, Suriye'de Esad'ın zindanlarında işte bulunan kişilerle çıkarıp orada yaptığı görüşmelerde nasıl beynini yıkandığını anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kobani'de yapıldı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gazeteciler yaptı bunu. Koban'daki işit militanlarıyla. Yani etik açıdan ben doğru bulmuyorum. Söyledikleri muhtemelen çok değerlidir, önemlidir ama yani e, pek e, objektif olamayacak şeyler de söylenebilir bu tip röportajlarda diye düşünüyorum. İşte şeyle birleştirmiş yalnız yani çok bu IŞİD'in 10 sene önce çıkan Vahşetin yönetimi el kitabına e, yani onunla kıyaslamalar yapıyor. Bir yandan bu mahkumlarla konuşuyor. Kimlikle mesela 17 kardeşin en büyüğü bir çocuk böyle Onlarla konuşup ama esas itibariyle Ebu Bekir naci tarafından kaleme alınmış bir e, e, şey var Bahşetin El kitabı denetimi o orada aslında e, onun yerine getirmekte olduklarını söylüyorlar yani birinci kural işte kafirler neredeyse onlara saldır ikincisi sokakta mümkün olduğu kadar çok terör yarat ve özellikle turistik bölgeleri ki orada da e, bu kafir uluslara daha fazla maliyetli olsun ve bir tanesi de herkesi e, savaşa e, sürüklemek için olsun diye ve şu anda da e, IŞİD'in tamamen ...tuzağına düşünmüş olduğu kanaatinde... video olsun. Ebu Bekir Naci denilen kişi de işte... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinden sonra... ...ortaya çıkan Irak... E, ...el kaidesinin lideri... bu Musab El Zerkavi'nin teorisyenlerinden... ...bir tanesiydi. Hı -hı. Bu yazdığı kitapla beraber daha doğrusu... ...teorik bir bütünlük sağlamıştı... ...o e, harekete de. Ardından onun on devamında işte... ...Suriye'de gördük. Irak'taki patlamaların, keskin nişancıların... ...intihar bombacılarının böyle başlayan hikayenin devamını şu anda Suriye'de görüyoruz. Aynı şekilde Irak'ta da devam ediyor bu arada. Hatta Lübnan'da, Paris'te, Mısır'da. Evet evet. Yani bu Türkiye'de. çok büyük çaplı bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu konu üzerinde kafa yormuş olan Lydia Wilson gibi birçok mesela Scott Atran'ın da bir yazısı vardı. Bunlar kafası olmayan Kafası teröristler mi? Hiç alakası yok. Yani ta yeterince tanımıyoruz. Aynı kitaptan bahsediyor mesela. Ebu Bekir Naci'nin kitabından. Ve diyor ki başka şeyler de sunuyor tabii diyor. Yani e, gayet ikna edici, eşit haklar veren, egaliteryen bir toplum vadide var diyor. Bahşete evet. dayan dayansa da. Ya, tanınmadığı gibi yani şu anda Türkiye'ye baktığınız zaman kaç tane gazetecinin Arapça bildiğini ve oradan gelen kaynaklarla beslendiğini görüyorsunuz ki bir elin parmaklarına geçmez. O geçenlerin bir kısmı da zaten yani kendi taraflarına daha önceden savaşın başından beri belli etmiş olan insanlar. Evet. Blue Blue de, bu Scott Atran'da evet. Senin de dediğim gibi yani mesela bu hep gri bölgenin deşilmesi üzerinde bir. insanları gri bölge e, üzerinden ee, şeyde çıkan, Dabuk'ta 2015 bu senenin başında çıkan yazıda belirtiyor dünyaya bir yeni bir bölünme getirmek ve şeyi bu gri bölge, ara bölgenin o, tamamen ortadan kalkması. Ya biz yani bir zamanlar e, George W. Bush'un 11 Eylül'den sonra söylediği gibi ya bizden siz, ya onlardan ayrımını onlar da getirmeye çalışıyorlar. Ve Asıl amaçları da Türkiye'de de bunu sağlamaktır diyor. Mesela Scott Atra'nın yorumu da bu. Yani ikiye bölmek toplumları bizden onlardan diye bölmek ve daha çok daha fazlası da gelecektir demiş. Böyle bir durumdan bahsediyor. Doğrusunu istersen yani, şey. Türkiye'de de bunu yapıyorlar. Başarısız oldukları da söylenemez galiba. Yeni bir anket yayınlandı. Pew Amerika Birleşik Bizden, Devletleri evet. Merkezli Araştırma Şirketi PİV'un e, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerde yaptığı araştırmada ırakşam İslam Devleti'ne sempati oranı genellikle düşük çıksa da Türkiye %8 ile anketin yapıldığında ülkeler arasında 5. olmuş. Kaç ülke arasında yapılmış söylüyor mu onu? Bakayım. Hı hı hı hı. Nijerya, Senegal, Malezya. Türkiye, Burkina, Faso, Filistin, Ürdün, İsrail. Yani derece verdikleri 2, 4, 6, 8, 9 ülke arasında yapmışlar galiba. Beşinci olmuş Türkiye. Evet, Nasıl diye. sormuşlar? Sokakta yürüyen insanlar şey diye mi sormuşlar? IŞİD evet, i̇şi hakkında ne düşünüyorsunuz diye mi sormuşlar? Yoksa işi de sempati duyuyor musunuz sorusunu sormuşlar? Evet, yani soru tırnak içinde BBC Türkçe, Türk, Türkçe haberine baktığınız zaman de sempati duyuyor musunuz diye bir telefon görüşmesiyle yaptığınızı de, <gülüyor> Yani bir terör örgütüne sempati duyduğunu duymadığınızı soruyorlar size. Yüz yüze görüşüyorlar. Yüz yüze görüşüyorlar o zaman yani tamam. Daha kolay olsa gerek. Peki bitmek üzere süreç e, biterken e, birkaç da şey söyleyelim. Büyüyesinde 8 bin kişinin çalıştığı kaynak holdinge kayyım atanmış. Çevik kuvvet polisleriyle tebliğ edilmiş. Kayyım başına da 105 bin lira gibi Astronomik bir rakam, aylık olarak verilmiş. Bu yüz binlerce, milyon lira yaparsa in sonunda, sekiz milyon falan mı yapar bir yılda çalışırlarsa bilemiyorum. Ama çok ilginç bir haber bu. Mali suçlarla mücadele, şube müdürlüğü ekipleri eşliğinde Üsküdar Bağcılar ve Bayrampaşa'daki yönetim binalarına girmiş. Her bir kayyuma ki yedi var, 105'er bin lira para verilmiş. Yani yedi bin lira çıkacak her ay. İyi para değil mi? Evet iyi para. Ama galiba son zamanlardaki cumhurbaşkanından, en yetkili isimden gelen... En açıklayıcı e, konuşmada dün A Haber'de e, ekranlara yansımış. Neymiş o? Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmış e, A Haber'deki bir televizyon programına. Şunu bir defa çok açık, net söylemem lazım demiş. Şahıs olarak onlar beni çok iyi tanıyor ama ben de onları çok iyi tanıyorum. Onlar Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiler. Ben onlara ihanet etmiyorum. Ben sadece milletin hakkını onlardan geri alma mücadelesini veriyorum. Bu ülkenin hakkını onlardan geri alma mücadelesini veriyorum. Yalnız kalsam sonuna kadar, yalnız kalsam dahi sonuna kadar bunu sürdüreceğim, sürdüreceğimi söyledim demiş. Bu ne demek? Bu ne manaya geliyor? Şey diyebilir miyiz? Beraber yürüdünüz biz siz bu yollarda ya da hepiniz oradaydınız be şeklinde konuşabilir miyiz? Ya sonuçta bu ihanet edilmesi demek ne demek? Bir zaman beraber bu işleri yaptık. Yani bu işler dedim ne olduğunu bilmiyorum. Yapıldı bu işler beraber. Ardından bir kavga çıktı, ardından bir ihanet e, olay var. O olaydan sonra değişti. E, ortaklık bozuldu. Ama bundan önceki süreci mesela e, beraberlik olarak nitelendirebilmemiz mümkün değil mi bu konuşmaya baktığımız zaman? Açık ve net bir şekilde. Ki zaten bunu da görebilmek mümkün de Türk Olimpiyatlarında vesairede dön çağrıları yapılan Fetullah Gülen'in imgeleri ve fotoğrafları ve o çağrıyı yapanların surat ifadeleri hala bazıların kafasında ama net bir şekilde söyleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlar Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiler. Ben onlara ihanet etmiyorum, ben sadece milletin hakkını onlardan geri alma mücadelesini veriyorum. O zaman milletin hakkını onları kim verdi? Bunu da sormak lazım değil mi? Bir şekilde verilmiş ki geri alma denilen bir şey var. Evet. E, i̇hanet denilen bir şey varsa bu ihanetten önce verilmiş. E, madem ihanetten önce verdiğiniz şeyi niye ihanetten sonra geri alıyorsunuz? Ya da buna ihanetten önce verenler hakkında herhangi bir yasal soruşturma başlatılacak mı, başlatılmayacak mı diye neden soruyorsunuz? Bu gibi sorular takıldı benim aklıma. Bu açıklamayı gördükten sonra çıkacağız. Evet, çok e, soru epey konuşulacak şey var. E, kayyımla kıyım rejimi diye vermiş kaynak. Kültür yayın grubuna el konması. Anayasada garanti adına alınan hür teşebbüs ve özel mülkiyet hakkına bir darbe daha vuruldu diyor. Bu özgür düşünce Yeni çıkıyor ve bugün gazetesinin el konmasından sonra pek çok yazarını da bugünün aralarından azdırılacak Orhan Kemal Cengiz'in, Erhan Başyurt'un ve Yavuz Baydar'ın, Tarık Toros'un Ergun Baba'nın da bulunduğu bir gazete kıyımla kıyım rejimi demiş. 8000 bin kişiye istihdam sağlayan kaynak kültür yayın grubuna kayyım atanmış durumda. Kara Surt Ceza Hakimliği'nden tabii yüzlerce polisin tomalarla geldiği bir durum var. Bir önemli haberde Devlet Opera ve Balesi tarafından Ali Baba ve Kırk Haramiler adıyla sene sahnelenen, çeyrek yüzyıldan beri bu adla sahnelenen opera eserinin adı değişmiş Ali Baba ve Kırk olmuş, harami hırsız demek malum, onu çıkartmışlar başlıktan. Çocuk masalıdır malum. Ali Baba ve Kırk diye okur. Hangi çekici olmuş? Ee, Mehmet Baransun'un 52 yıl hapsinin istendiği bir gazeteci olarak davada mahkeme dosyada olmayan bir belgeyle Baransun'un savunmasını istemiş. <gülüyor> Yasada yargılamalarında Menderes'in avukatlarından belge gizlendiğini hatırlatmış avukat. Ömer Kabili de bu davada aynını yapmayın demiş. Bu da vahim bir durum. Ve son olarak da şeyi söyleyelim. Cumhuriyet Gazetesi, sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2015 basın özgürlüğü ödülünü Cumhuriyet Gazetesi'ne vermiş. Ödül Can Dündar'a Fransa'da sunulmuş Strasburg'da törende ödülü Cumhuriyet adına Genel Yayın yönetimi Can Dündar ve İcra Kurulu Başkanı Atın Al, Akın Atalay almışlar. Christoph Dülwar'ın elinden. Cumhuriyet gerek karikatürlerinde gerekse silah yüklü tırlar haberinde çok önemli bir yayıncılık yaptı demiş Dülwar'da sansüzsüz bir gelecek diye de konuşma yapmış Can Dündar ödül töreninde bu haberlerle bitiriyoruz. Bir şey çalacak zamanımız da yok artık herhalde. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. kaç